Riyaz-ı Billahi Mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Saygıdeğer dinleyenler, Riyaz-ı Salih'in hadis kitabımızın 75. Babı Hataları bağışlamak ve cahillerle bir olmamak konumuz Konuyla ilgili ayetler A'raf suresi ayet 199. Sen af yolunu tut ve daima iyiliği emret. Hakikati bildiği halde inatla ona karşı koyan cahilleri aldırış etme. Bu çağrıya kulak verecek tertemiz gönüllere ulaşıncaya dek bakıp usanmadan tebliğine devam et. Hicr suresi ayet 85. Ey İslam davetçisi! Allah'ın ayetleriyle henüz tanışmamış olan bu insanlara Kur'an'ı duyurmaya devam et. Onların kaba ve sert davranışlarına karşı mümine yakışan bir edep ve olgunlukla cevap ver. Ve onlara güzellikle davran. Yine Nur Suresi Ayet 22 Münafıkların Hz. Aişe hakkında yürüttükleri iftira kampanyasına ne yazık ki birkaç Müslüman da ahlaki zaaflar nedeniyle katılmış bulunuyordu. Üstelik bunlardan biri Hazreti Ebu Bekir'in akrabası olan ve onun yardımıyla geçimini sağlayan Mistah bin Usasi adında bir Müslümandı. Gerçi Mistah cehaletinin kurbanı olarak işlediği bu günahtan dolayı iştenlikle tövbe etmiş, cezasını da çekmişti. Fakat Hazreti Ebu Bekir kızı hakkında böyle çirkin bir iftiraya destek veren bu adamın nankörce tutumu karşısında o kadar incinmişti ki, bundan böyle ona asla yardımda bulunmayacağına dair yemin etti. Bunun üzerine böyle bir davranışın müminlere, hele Hz. Ebu Bekir gibi erdemli kimselere yakışmadığını bildiren, Nur suresinin 32. ayeti nazil oldu. İçinizdeki erdemli ve varlıklı kimseler, kendilerine karşı nankörce davranmış olsalar bile, akrabalarına, yoksullara ve Allah yolunda hicret etmiş olanlara yardım etmeme ve onlara bir daha hiçbir şey vermeme konusunda yemin etmesinler. Bilakis işledikleri günahtan dolayı tövbe eden bu insanlara karşı affedici ve bağışlayıcı olsunlar. Öyle ya Allah'ın da sizi bağışlamasını istemez misiniz? Unutmayın ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Ve sizin de böyle tövbekar müminlere karşı merhametli olmanızı ister. Ali İmran Suresi Ayet 134 Onlar hem bolluk hem de darlık zamanında servetlerinden bir kısmını Allah için harcarlar. Kızlıkları zaman öfkelerine hakim olurlar. Ve kendilerine karşı kusurlu davranan insanları bağışlarlar. Allah da güzel davrananları sever. Her kim Cahillerin sataşmalarına sabreder ve onları bağışlarsa ne mutlu ona Çünkü bu büyük bir azim ve kararlılıkla yapılmaya değer işlerdendir Şura suresi ayet 43 Konu ile ilgili Ayşe radıyallahu anheden rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhisselam Uhud savaşında büyük sıkıntılar yaşamıştı 70 Müslümanın şehit edildiği bu savaşta peygamberimizin yüzü yaralanmış ve dışı kırılmıştı Hz. Ayşe bu dehşetli günü hatırlatarak Peygamber aleyhisselama Uhud savaşından daha zor bir gün yaşadın mı diye sordu. Peygamber aleyhisselam şöyle cevap verdi. Evet, Taif halkından bundan daha büyük eziyetler gördüm. Bu kötülüklerin en fenası akabe günü bana yaptıklarıdır. O sene vefakar hayat arkadaşım teselli kaynam Hatice'yi ve hemen ardından beni müşriklere karşı koruyan amcam Ebu Talib'i kaybetmiştim. Bu tarihten itibaren Mekkeli kafirlerin Müslümanlara karşı hakaret ve azgınlıkları has safhaya ulaşmıştı. Mekke'de beni koruyacak kimse kalmayınca Taif şehrine gidip İslamiyet'i onlara anlatmayı düşündüm. Evlatlarım Zeyd bin Harise'yi de yanıma alarak Taif'e gittim. 10 gün boyunca onlara İslamiyet'i anlattım. Arap Yarımadası'nın en nüfuzlu adamı diye bildiğim Taifli ile sığınmak istedim. Fakat o beni kabul etmedi. Taifliler davetimi reddetmekle kalmadılar. Beni taşlamalar için çocukları ve serserileri peşime taktılar. Onlar akabe denilen yere kadar beni taşa tuttular. Ben de geri dönerek büyük bir üzüntü içinde Mekke'ye doğru yürümeye başladım. karnus Alibe varıncaya kadar kendime gelemedim. Orada başımı kaldırıp baktığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice bakınca bulutun içinde Cebrail aleyhisselamı fark ettim. Cebrail bana seslenerek Allah kavminin sana ne cevap verdiğini ve seni kurumayı nasıl reddettiğini duydu. Ve onlara dilediğini yapması için dağlar meleğini emrine gönderdi dedi. Dağlar meleği bana seslenerek selam verdi. Sonra da ey Muhammed! Allah kavminin sana neler söylediğini işitti. Ben dağlar meleğim. Emrini yerine getirmem için Allah beni sana gönderdi. Ne yapmamı istiyorsun? Dilersen şu iki dağ onların başına geçireyim dedi. Fakat ben hayır. Bunu hak etmiş olsalar bile onların bu şekilde cezalandırılmalarını istemem. Ben Cenab-ı Hakk'ın bunların soylarından yalnızca Allah'a kulluk edecek... Ve ona hiçbir şey ortak koşmayacak nesiller çıkaracağını ümit ödüyorum dedi. Yine Ayşe radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselam Allah yolunda savaş hali dışında herhangi bir kadın veya hizmetçi de dahil hiç kimseye eliyle veya bir başka şeyle vurmamıştır. Kendisine yapılan herhangi bir kötü davranıştan dolayı da hiç kimseyi şahsı adına cezalandırmamıştır. Ancak Allah'ın yasakları çiğnenince o yasağı çiğneyen kimseyi Allah için cezalandırırdı. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber aleyhisselam ile birlikte yürüyordum. Üzerinde necran kumaşından yapılmış kenarları sert ve kalın bir hırka vardı. O sırada cahil ve görgüsüz bir bedevi peygamber aleyhisselama yaklaşarak sert bir hareketle hırkasını arkadan çekiverdi. Resulullah'ın omuzuna baktım. Bedevinin sertçe çekmesinden dolayı yırtılan hırkanın kenarı boynunda kıpkırmızı iz bırakmıştı. Bedevi ey Muhammed! Elinde bulunan ve Allah'a ait olan mallardan bana da verilmesini emret dedi. Peygamber aleyhisselam bu kaba davranış karşısında en ufak bir kızgınlık göstermedi. Bilakis bedeviye dönüp gülümsedi ve ona bir şeyler verilmesini emretti. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhisselamın gönderildiği kavim tarafından dövülerek yüzü kanlar içinde bırakılan ve bir taraftan yüzündeki kanı silerken bir taraftan da halkımı affet Allah'ım çünkü onlar doğruyu bilmiyorlar diyen bir peygamberi anlatırken ki hali hala gözümün önündedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Pehlivan dediğin güreşte rakibini yenen kimse değildir. Asıl pehlivan öfkelendiği zaman öfkesini yenen ve kendisine hakim olan adamdır. 76. Bab Eziyet ve sıkıntılara göğüs germek Konu ile ilgili Ali İmran Suresi Ayet 134 Onlar hem bolluk Hem de darlık zamanında Servetlerinden bir kısmını Allah için harcarlar. Kızdıkları zaman öfkelerine hakim olurlar ve kendilerine karşı kusurlu davranan insanları bağışlarlar. Allah da güzel davrananları sever. Şura Suresi Ayet 43 Her kim cahillerin sataşmalarına sabreder ve onları bağışlarsa ne mutlu ona çünkü bu büyük bir azim ve kararlılıkla yapılmaya değer işlerdendir. Konuyla ilgili Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre bir adam Peygamber Aleyhisselam'a gelerek, Ey Allah'ın Resulü benim bazı akrabalarım var. Ben onları ziyaret ediyorum fakat onlar bana gelip gitmiyorlar. Ben onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Ben onlara anlayışlı davranıyorum, onlar ise bana sert ve kaba davranıyorlar dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz eğer durum dediğin gibi ise onların kötülüklerine iyilikle karşılık vermekle kendilerine kızgın kül yedirmiş oluyorsun. Yani sana kötü davranan yakınların bu asil davranışın karşısında ezilip mahcup olacaklardır. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar sen onlara iyi davranmaya akrabalık ilişkini devam ettirmeye çalış. Sen böyle davrandığın sürece Allah'ın yardımı seninledir buyurdu. 77. Bab İslam'ın yasakları çiğnendiği zaman öfkelenmek ve Allah'ın dinini savunmak. Konu ile ilgili Haç Suresi ayet 30 Rabbimiz buyuruyor. Her kim Allah'ın saygıdeğer kıldığı şeyleri önemser ve onun çizdiği sınırlara uymakta dikkat ve özen gösterirse şüphesiz bu Rabbinin katında kendisi için en hayırlısıdır. Muhammed Suresi ayet 7 Rabbimiz buyuruyor. Ey iman edenler! Siz Allah yolunda mücadele bayrağı açan öncü Müslümanlara yardım ederseniz, O da size yardım edecek ve her alanda gücünüzü arttıracak, ayaklarınızın yere sağlam basmasını sağlayacaktır. Konuyla ilgili Ebu Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Medine'nin dış mahallelerinde oturan bir adam, Peygamber aleyhisselama gelerek mahallemizin imamı olan filanca kişi Yani Muaz bin Cebel Bize namaz kıldırırken kıraati o kadar uzatıyor ki Bu yüzden bazen Sabah namazına gelemiyorum dedi Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam derhal insanları toplayıp onlara sert bir konuşma yaptı Peygamber aleyhisselam hiçbir konuşmasında o günkü kadar öfkeli görmemiştim Namazı uzatan o kişinin adını anmaksızın genel hitap ederek şöyle buyurdu Ey insanlar içinizde ibadetleri zorlaştırarak insanları dinden nefret ettiren kimseler var. Sakın böyle yapmayın. Sizden her kim halka imamlık yapacak olursa namazı kısa kıldırsın. Çünkü arkasındaki cemaatin içinde yaşlılar, çocuklar ve işi gücü olanlar bulunabilir. Namazı uzatıp sevap kazanacağım derken o insanların hakkını çiğneyip günaha girebilir.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 taklit etmeye çalışanlardır. Yine Ayşe radıyallahu anha'den rivayet edildiğine göre Mahzum kabilesinden hırsızlık yapan Fatıma binti Esved radıyallahu anh adında soylu bir kadının durumu kule pek üzmüştü. Bunun üzerine bu kadının cezalandırılmayıp fidye karşılığında serbest bırakılması için Peygamber Aleyhisselam ile kim görüşebilir? diye kendi aralarında konuştular. Bazıları buna Peygamber Aleyhisselam'ın sevgili dostu Üsame bin Zeyd'den başka kimse cesaret edemez dediler. Üsame de onları kıramayıp taleplerini iletmek üzere Peygamber Aleyhisselam ile konuştu. Bunun üzerine Resulullah Üsame'ye kızdı ve Allah'ın koyduğu cezalardan birinin uygulanmaması için mi aracılık yapıyorsun dedi. Daha sonra hutbeye çıktı ve bir konuşma yaparak şunları söyledi.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 Enes radıyallahu Anten rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında mescitlerde bugünkü gibi halı veya kilim serili değildi. İnsanlar camide kum ve toprak üzerinde ayakkabılarıyla namaz kılarlardı. Hatta mescidin üzeri hurma dallarıyla örtülü olduğu için yağmurlu günlerde orada namaz kılanların alnı çamura bulanırdı. Bir de içinde bulundukları ağır hayat şartları sebebiyle o günkü insanların temizlik anlayışı farklıydı. Özellikle çölde yaşayan bedeviler görgü kurallarını pek bilmezlerdi. Bir gün Peygamber aleyhisselam mescidin kıble duvarında bir tükürük gördü. Bu durum onu o kadar üzmüştü ki üzüntüsü yüzünden okunuyordu. Hemen kalkıp eline aldığı bir taş parçasıyla orayı kazıyıp temizledi. Sonra şöyle buyurdu. Sizden biriniz namaza durduğu zaman Rabbinin huzuruna çıkıp ona münacatta bulunur. O anda rabbi bir anlamda kendisiyle kıble arasındadır. Öyleyse hiçbiriniz namaz kılarken kıbleye karşı tükürmesin. Mutlaka tükürmek zorunda kalırsa sol tarafına veya ayağının altına tükürsün. Namazdan sonra da onu iyice temizlesin. Sonra cübbesinin bir ucunu tuttu, içine tükürüp kumaşı katladı ve ya da işte böyle yapsın buyurdu. Evet saygıdeğer dinleyenler, bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah.